Bismillahirrahmanirrahim. Vessel Rhammendir Rahim. Kolumuz Yusuf dünyaya inmesi gökten. Her peygamberin bir özellikleri vardır. Her peygamberin. Yusuf Şahzade gelince, onun üç özelliği var farklı olarak diğer peygamberlerde. Üç özelliği var. Biri, babasız doğdu. Babasız doğdu. İkincisi, diri olarak gökyüzüne kaldırıldı. Hala yaşayır. Üçüncüsü, kıyamete yakın tekrar dünyaya inecek. İnsanların üremesi, üreme kanununa bağlı tabi. İnsanların da ve canlıların da öremesi kanuna bağlı. Ancak Allah-u cilal Mevlamız bu tabi bir kanuna tabi olmadığı için Mevlam İsa Aleyhisselam'ı babasız doğurdu. Bir mucize olarak. Mevlamız Adem Aleyhisselam'ı da annesiz babası yarattı. Yani Allah katında Allah için güç yok. Hem de toprak maddelerinden yaratı Adem Aleyhisselam. İkincisi Hazreti Havva annemiz. O Adem babamızın kemiğinde yaratıldı, hücrene yaratıldı. Allah'a göre güç yok tabi. Müsana Aleyhisselam'a gelince o da Cebu nefesiyle Hazreti Meryem'in yumurtasından yaratıldı. Hürüm yaratıldı. Yani Hazreti Meryem Validemizin yumurta onunla yumurta düştü. Hürüm meclisi. bir nefesiyle o O döllendi. Döllendi. İsa Esra'nın dünya'ya geldi bu dönemler. <gülüyor> Yalnız geçen haftada her tahmin verildi, geçmişti bu konu. Peygamberlerin imtihanı ağır dünyada. Peygamber bakamı, yüce peygamber bakamları. Fakat ona dünyayı imtihanı ağırdır. Hasim Meryem Validemiz biri anne olmak o tabi çok yüksek makamdır. Ondan da insanları ağır oluyor. Hasim Meryem Validemiz'de bir peygamber doğuldu. Hem de üreme karın dışında bir peygamber doğurdu. Yaşı da 13-15 arasında yaşadı. da. Peki ne oldu sonra? Kulüs'te olay oldu. Orada Yahudiler bulunuyorlardı Kudüs'te. Yahudiler Allah'ın Cileşan'ı kudetini anlayamadılar. Babası bir şu şey doğmaz diye haz iftira ettiler. Yani garim yaşıyor, çocuk doğurdu diye. Yani haşa zina etti diye yutra Dolayısıyla Yusuf Aleyhisselam'a ne oldu? Ve de zina dediler an böyle. Ve yahut bu ikisinde de öldürmeye kalkıştılar. Hazreti Meryem Validemiz ki Kur'an'da melam buyuruyor V'um-ü Sıddîkah En yüksek makamda Peygamber'den sonra Hazreti Meryem. Öyleyken baktı ki olmayacak, ölüm korkusu altında yaşıyorlar. Oğlu Hisar-ı aldı, Mısır'a kaçtı. Yani genç bir hanım, genç bir hanım, oğlu, oğlunu aldı, yavrusunu aldı, kucana bastı, Mısır'a kaçtı. Orada epek kaldı orada. 15 Hicri hicri döndü. Bu defa Krus'a yakın başı bir yere geldi. Adı Nasura kasabası oraya gelişti. Fakat devamlı öldürülme korkusu yaşadılar ama. Her an öldürülebilirler. Öyle yaşadılar. Şimdi yahudilerin imanı buradan gitti muhteremler. İsa Aleyhisselam bir peygamber olduğu halde ona inanmadılar. Üstelik onu bir de zina diyordu. İstirah ettiler böyle. Sonra tabi İsa Aleyhisselam Hazretleri geç otuz oldu. Otuz işten geldi. Ama yolda serbest gezemiyor. Devamlı köyden köşeden böyle yaşantısı. Yani abdü ve sanki vebir bir bir kaçak gibi böyle bir. Yani bir suçlu gibi bir kanun kaşağı gibi sanki. Devamlı ve tedirgin böyle yaşadı. 35'lere geldi. Ona Mevlam, Peygamber'i göreğini verdi. Peygamber oldu ama yine görevinin tebliğini açık yapamıyor. Böyle gizden gizliye insanlar bunu tebliğ etmek çalışıyor. Bu durumda da ona inananlar çok az oldu. 12 iler vardır. Kona bunlara haber diye geçiyor. En büyük mübet hesabı bunlardır, 12 lerde. Diğer yandan işte Yahudiler diyorlar ki İsa Aleyhisselam Hazretleri Peygamber'in davasına kalkmıştı yolaştığı Yahudiler. Ne yaptılar? Onu öldürmek istiyorlar şimdi. O dönemde Kudüs'te Romaların tayinatı vali vardı. Yani doğru Büyük Roma imparatora bağlı zamanlar. Kudüs'te Romalılar'ın da bir kanı var. Romalılarında nerede Roma'ya karşı bir baş kaldırılma hareketi olursa, da yakalanır, Haç'a gelip öldürürdü. Haç da bunlar işkenceyle. Haç yani bir direk, bir çapraz düz bir tahta üzerinde iki eli iki tarafına bağlanıyor, hatta bağdan çiviler der bunlar, böyle, orada ölüyordu böyle işkenceyle. Yahudiler kendileri İsa öldüren deyince Roma'nın valisine onu şikayettiler. Bu deliler Roma aleyne çalışıyor. Halkı insan teşvik ediyor dediler. Bu yüzden resmi olarak aramaya başlandı ve ödül kondu onu haber verenlere başlana. Ödül kondu. Bir gece Yüseh Selam Azettir oturmuştu bir evde izice. 12'ler havarile yanında onu yapma haberdiler. Yüseh Selam şura girdi gece sonra işçileri izleyen biri horuz ötmeden ben dedi satacak azıcık paraya. İşçileri biri horuz ötmeden. Ona tabi saat yok. Sabah oruzu ötmeden beni de satacaklar az bir paraya. On ikiler yanında var. Bir bakışılar Allah Allah, bu kim yapar işimizden bunu? Sonra gerçekten sabah karşı işlenen birisi adı Yahuda. Adı. Kalbini bozdu. Şeytan gönlüne girdi. İsa Aleyhisselam'ın en üstün bir havarisi, yani sahabesi iken, o derece makamdayken, birdenbire o makamdan düştü. Şeytana aldandı. Üçer açıp yavaşça Yahudilerin bulunduğu yere gitti. ya adamların bulunduğu yere gitti. Dedi ki onlara, ben de İsa'nın bulunduğu yeri biliyorum. Süreye götürebilirim parne verirsesiniz öldür olarak. Deller ki 30 gümüş para verirsek 30 gümüş para. O zaman para dilimi altın ve gümüştü. Eğer bir şey değerliyse o altınla ölçülürdü. Buna buna 30 gümüş verir dediler. Bu da 30 gümüşe riayet etti. Paraya aldandı. alındı askerlerle beraber İsa'ya sen bu nereye? Geldiler. Basın yapıldı oraya. Oraya girince tabi Mevlamız her şeye kadir mutlak yani sınırsız sonsuz Kudasay Mevlamız. Onun dilediği olur. Olur. Tam İçeriye girince Rabbim Yahudayı İsa Aleyhisselam'ın şekline dönüştürdü. Aynı İsa Aleyhisselam oldu. Aynı anda. Öyle. Bir kargaşa oldu bir şey girince tabii. Bir kargaşa da. O İsa Aleyhisselam şekline dönüştürüldü Rabbim tarafından. Rabbim İsa Aleyhisselam'ı göğe kaldırdı. tutuk askerler, valklar, İsa. Yahudi İsa'ndan tabi, İsa şeklinde aynı herhalde, Yüz ama. Bunu yakaladılar, başlıyor, ben İsa değilim, ben Yahudayım, kim dinliyor ama. Bu mahkemetler hesaba çektiler ve bunu çağırma, astılar bize bunu ben, bu, Yahuda. Tabi onlar Yahudiler, bunu astığını zantiler. Hristiyanlar aslında bunların Şam'a girdiğini, bugün Hristiyanlar da buna inanıyor. Hristiyanlar da girip orada öldüğüyle yani Hristiyan dünyası da inanıyorlar, ona inanıyorlar. Ne yazık ki muhteremler Yahudi Hristiyan gibi zıttı bunlar aslında. Hristiyanlar Hristiyanlar Hristiyanlar'a haşa artı Allah diyorlar. Onun geleceği de Ona tapınıyorlar. Ya da onu astar onlara göre. İşkenceyle çamalı geldiler. Onu inkar ediyorlar. Bugün ikisi dostlar ama İslam'a karşı itibak bugün. Tam tersine. Böyle <Sessizlik> yapıyor bizlere Nisa 157'de. Bismillahirrahim. Ve ma kataluhu ve ma salabuhu velakin. Şu böyle hümel ağrıyor. Ve ma kateluhu, huzamiri gidiyor. Onlar onu İsa'yı öldürmediler. Ve ma salebuhu onu asmadılar, çarmığa gelmediler. Velakin şu böyle onlara teşkil olundu. Yahudiler şeklinde şekilde sokuldu ediyor. Kuran-ı Kerim'de. Bunlar Yahudayı İsa diye asılar yani çarpma geldiler. Fakat sonradan yine kendi aralarında bir kuşku oluştu ama Yahudanın yüzü İsa'nın yüzüne aynen benziyordu. Tam yüzüydü böyle. Bedeni benzemiyordu ama. Ayrıca dediler ki bunlar bu İsa ise. Nerede? Yahuda. Yahuda yokmuşunda mı? E bu Yahudaysa, İsa, İsa nerede böyle? Tabii göğe kaldırıldı, bilemediler. Peki İsa Aleyhisselam Hazretleri göğe kaldırıldı, ikinci şamağı deniyor. Yedi kat şama vardır, gökler vardır. İkinci katta İsa Aleyhisselam. Oradan nasıl yaşıyor? Hava yok da orada. Uzayda hava yok. Orada hava yok, nasıl yaşıyor? Şöyle bir sözü hazinde: İnne İsa el Rabbim İsa aleyhisselamı göğe kaldırırken ona Rabbim meleklik hayatını verdi. Meleğe dönüştürüldü. Melekler yemezler, işmezler, hayır solumazlar. Onların hisurgunu yok melekler var. Göster da melek hayatıyla yaşıyor orada. Ne bunun hayatları Allah'ın zikri tesbihatı. Eğer melekler Allah'ın zikrinden biraz kalsalar yaşayamadılar. Bunuluma girerler. Ne gibi? Bizim havayı solumamız gibi. Biz havayı biraz solumayalım biraz son kendimizi attırırız böyle artık. Yine mesela balıklar da ile su alırlar. Su erimiş okşeni alıp suyu geri verirler böyle. Balık da devamlı su alıp vermesin, püskürtmesin suyu, o da yaşayamamıştı. İsa Mazretleri'nin de hayatı, melek hayatının Allah'ın zikriyle, Allah'ın tesbihatıyla, yani Sübhanlı'ya bir hamdi gibi zikirlerle, Böyle yaşıyor. Hayat değiştirir mi peki? Bir can hayatını değiştirir mi? Her şey yine bir örneği var. Çağımızı insanı inanmak istiyor her şeye böyle. Yani akıb inanmak istiyor çağımız insanlar böyle. Örnek kurbağaya bakalım. Kurbağa kardeş yaşayan kurbağa. Yumurtayı zamanlar, yumurtasını suya atıyor. Her kurba böyle. Her kurba yumurtlama zamanı geldi mi, yumurtasını gider suya atar, karaya atmaz. Yumurta, illaaba denen yumurta yavrular çıkın diyor, çıkınca yumurtadan, o kurba küçük yavruları suya yaşarlar. Nasıl yaşıyorlar? Ayakları yok. Kuruklar olur, kuru olur. Bir de onlarda akciğer yer solunum olmaz. Balı gibi solungaçta aşı solun yaparlar bunlar. Solunuk aşılar ele, yanın suyu alır, işte erimi oksijeni kanına geçer, diğer suyu püskürtür. alır bu şekilde. Böyle. Bu kurbağa suda böcek filan yer, onu bunu yer, erişkinlik çağına yaklaşınca Önce arka ayakları, ona kadar çıkar, kuru düşer. Çocuğun göbeğe kesilir, kuyruğu düşer. Sonra akciğeri böyle oluşma başlayınca, oluştuğu anda solungacı birdenbire kapanır, biter. Tabi solungaç gidince su yaşayamaz, hemen bir da karayaklar kardeşler muhtemelen. Bakın aynı gruba su döşerken yapısı da farklıydı. Yaşandık koşulları baş farklıydı belli. Ayaklar yoktu, kuyruğu vardı böyle. Sonra abjiere solun yoktu, solungaç soluğu vardı böyle. Ama mevlam dileri zamanlar Akciğer devreye girince solungaçı tamamen böyle bitiyor bunun. Sırık karaya çıkıyor. İnsan da böyle gerçekte. Ana karnındaki yavru, cenin, tıpta fetüs deniyor buna. Bu da ne yapıyor ana karnadayken? Tabii canlı ana karnında oksijen lazım. Nasıl oksijen alıyor? Annesinin kanından, bebek ile eş denilen plesanta ile Annesinin dolaşım sistemiyle, yani kan dolaşımına bağlanıyor. Oradan kanla besleniyor. Bir de kandaki oksijenle. Bunu alıyor muhtemelenler. Ana karında çünkü canlı. Canlı muhtemelenler. Yani. Hafif sol yadar, başlarının göğüsünden dayar, ayakını toplar. Öyle bir durur böyle. Mavi kımlar bazen böyle Anne bunu hisseder bunu diyor. Orada akciğer solun yok. Mide çalışmıyor. Barsak çalışmıyor. Bebek çalışmıyor. İdra yok yanında. Tüksük bir yok Sonra dünyaya gelir zamanlar başı tam çıkarırken hemen akciğeri solma başlar. Yani Allah'a katılır, çünkü ters gelir de. Yani ayaklar önce çıkan başlarına kalkıp gelir de, ters gelir de şöyle böylece. Gezekerse ölür. Çünkü son yapması gerekiyor ona. Demek ki tabii şu örnekleri var. İlk örnek vereyim burada. İnsanlar böyle oluyor. Ana karında başka bir yaşam koşulu, hayat başka var böyle. Organdan farklı ama başka bir şey. İşte İslam Hazretleri de İkinci samada aynı İsa aleyhisselam 30 yaşında. 30 yaşında. Kaldırılıyor. Hep aynı yaşta böyle. Aşağı yukarı 1981 oluyor bu sene. İki ondakımları bu sene. 1981 yıldan beri İsa aleyhisselam aynı boyda, aynı kiloda, aynı elinde ve aynı yaşta Peki sonra ne oldu? Hristiyan dünyası. Yüzyıl'a madretleri kısa bir zaman ve çok gizlilik içerisinde ancak üç yıl böyle yaptığı için inici zaten ezberlenmedi. Ezberlenme, Kur'an'a özel bir hal vardır, Kur'an'a özel verici. Teravt olsun, Zebur İncil olsun. Bunlar ancak peygamberler, ezberler de bunlar. Onlar biri de bunu. Halk böyle mi bunlar böyle? Halk böyle kısa bir şeyi bilirdi. Ezberlenmezdi bunlar böyle. Bu Kur'an'a özel alan YouTube'u Kur'an ezberlenmesi. O dönemde İncil ezberlenmedi. Gerçek İncil ezberlenmedi. Ve tam yazılamadı da. Tabi zamanla gerçek İncil kayboldu. Havaliler dolaştılar. İsa'nın hayatından yani deden, magazin haberler böyle. İşte şunu anlattılar. Zamanla İncil adı altında çok defa yazıldı. Nereye yazıldı? Yani ...derilere, genelde beyaz ceylan derisine yazıldı, tahtlara yazıldı, taşlara yazıldı. Neyle yazıldı? Kamış kalem ve boya, renkli boya, su yani böyle. E, Tabii kamış kalem batırıyor renkli bir suya, boyalı suya batırıyor bunu. Bu deride genişliyor kabarıyor, yayılıyor, dağılıyor. Harfler birbirine karışıyorlar. Birbirine böyle koplaya koplaya yüzlerce kitap eden geldi. Herkes bunu İncil diyor ki kitabına haberi. Birbirine farklı böyle, çelişkili birbirine haberi. Tutmuyor birbirine bunları haberi. Sonra 323 yılında Büyük Korsan denen Roma İmparatoru o zaman tek Roma İmparatoru. Bu Hristiyanlığı kabul etti bu. O güne kadar Roma'da Hristiyanlığı yasaktı Hristiyanlığı böyle. Hatta Hristiyanlar işkence görürlerdi. Aslanlara parçaltırdı bu Hristiyanları. İki yıl sonra, 325 yılında Konstantin emriyle toplandığı papazlar kurulu İzlik'te toplandı. Emre'de Konstantin çok diktatördük İslam, tek adam, dünyada onlar, tek adam dünyada emir verdi hafaza kuruluna, konsüle, işlerinden Halko İncil'e bulsun'a bakalım, hangisi bunu gerçek, nasıl bulacaklar, parada 320-250 aradan, nasıl bulacaklar bunları bunu, büyük bir peygamber vahiy gelsin, gerçek İncilik öğelerinde, bunu bilen yok, Zanlarıyla, zanlarıyla tabi her babas kendi inciliğine hak kabul ederek tartışma oldu. Derken tek incili anlaşamadılar. Dört yazar vardı. Matta, Marcos, Luca, Yuhanna. Bunların farklı yazdığı kitaplar vardı. İnci adı altında. Ama İsa Aleyhisselam'ın hayatından, yani siyer dediğimiz şekilde, İsa Aleyhisselam'ın haçta yakalanması, haçta gerilmesi, ölümü, şunlar bunlar böyle, hep sorular olan olayları fakat kulaktan duyma, böyle efsaneleşmiş şekilde, masalışmış şekilde, dibini çirişkili, Bunları aldılar. Bir de haber işleri, haberci işleri, yani 12'lerin gezi yerler. İşte Roma'ya gitti, şuraya gitti, buraya gitti, İskenderiye gitti. Yani sahabenin hayatları böyle şekilde. Sonra bazılarının mektupları, bir de son olarak esinleme bölümü, ki primasına benzeyen böyle, efsane Bunları kabul ettiler bunlara böyle şey. İnci yılları bunları kabul emriyle bunlar resmen inci yılları kabul edildi. E, o günkü papasal kurulunda daha buna beğenme oldu. tartışma oldu. Kim buna karşı gelirse bunlara ölüm tehdit yapıldı. Hapuruz yapıldı bunlara. Böyle. Yani bir papaz adı Aruç'tü. Bu ölümden korkmadı, direndi bunlara. Sonra Mısır'a karşı öldürüldü ama tevhlikelisi de Peki sonra an oldu muhteremler? Şimdi bu İncil'lerden, yani güncel İncil, gerçek değil, güncel İncil'lerden İnsanların yazdığı, duyduğu, dinlediği, dededen toruna böyle gelir efsaneler. Yani Gerçi hikaye bile, olayı bile bir göreyimsel anlatır, duyanlar farklı anlatırlar, farklı. Herkesin dinlemesi, anlatması, anlaması farklı o muhtemelen. Aslılar geçmiş, değişti bunlar. Şimdi ne oldu Hristiyanlık? M.S. Hak peygamberdi Gerçekinci hak Allah'ın kitabıydı, Kur'an gibi Allah'ın kitabıydı. Fakat ne oldu Hristiyan bu sefer? Tek Allah enerjisinden sayıp kaptı, bunları tapıttılar. Hristiyan İslam'ın kişiliğinde düğümlendi ucuz dolu iş. Hristiyan kim neydi Hristiyan? O düğümlendi. Ne yaptılar bunlar? İşte Hristiyanlar oğluydu dedi bir kısmı. onun oğluydu. Ahşağı Allah'ın oğlu olur mu? Meleklerin bile oğlu kızı olmuyor. Allah'ın Allah Rabbı âlem memleketi şeyler benzeri. Peki niye asıldı? Çağrıma geldi. Onlara göre, bir asılmadı, öldürülmedi. Onlara göre, peki niye gelirdi geldi? İşkenceyle öldürüldü. Neden 33 sene böyle korkuyla yaşadı? Übeyş Yahudiden? Ne diyorlar? insanlara günahkar doğar diyorlar. Adem babamız cennette yasaklı meyve yediği için her insan günahkar doğar diyorlar. Yani dine gelen bir yavruyu onlar günahkar gibi bakıyorlar böyle. Haşa Allah teala sen kulu affedemiyorlar, oğlunu gönderiyor, oğlunu feda ediyor, kurban ediyor mesa kurtarmak için Allah haşa. Daha saçma şekilde Bir kısmı da İsa Allah oydu diyorlar. Allah Allah oydu. Allah evrenin Rabbi egemeni muhtemelen. Koca alemler ilikat gökler ki o kadar galakçiler böyle. Milyarlarca galakçiler hep hareket halinde her bir yeri yörüngesi var. Çekim kanunu var bundan evvelce melekler, cennet alemi var. Haşr-ı Aleyhisselatü Aleyhisselam üç beş yağda uğraşıyor dünyada. Bir kısmı da denir teslis, üçleme. Baba, oğul, kutsal ruh diye bence. Yani hafdinden saptılar. Bir de Hazreti İsa Aleyhisselam çağrınmığa girdi diye o çağrınmığın şeyini ne yaptı Bunlar Hristiyanlığın bir simgesi oldu. Haç yani. Haç. Düz bir şey. Tehkibinle altından bir şey geçiyor bu şekilde. Haç. Hristiyanlığın, tabi sonradan bunlar, sonradan Hristiyanlığın bir simgesi oldu. Yani haç taşınmak onlara göre sevap. Haç çıkarmak sevap. Bir de bunlar mezarın başına haç dikerler. Ne yazık ki ülkemizde de haç, bazı cihaneye getirmek haç mıdır? Ayrıca yani çelenk çenek. O haç işte bu da haç mıdır? Bilim haç mıdır? Aynı haçtır Böyle böyle. Etrafı dağır çenek çevirilir, çiçek şey çevirir böyle böyle. Bu Hristiyan'tan ülkemize gelen bir olay mıdır? Haç mıdır? Peki şu anda Hristiyan alemi bunlar dini geçerli mi? Allah katında. Günümüzde biliyorsun bazıları işte üç semavi din, bir İbrahim din, üç hak din diye buna bir yutturma çalışıyor bazı Bunlar derler. Peki Kur'an ne diyor Allah'ın huyluğu bu konuda? Maide 17. Lekad kefere leziyine kâhü ve nüskûm mebder. <gülüyor> Lekad kefere lekat kefere Kadı kelimesi fiil mazine gelince mutlaka kesin anlamına geliyor kefere fiil mazii yekru muzari sorum böyle bir de lam var burada bu da bir yeni anlamına geliyor lekat kefere Allah buyuruyor muhakkak diye and olsun ki şunları kahroldur Kafir oldu, kafir. Koran belli, kefere. Kal inahlı Müslüman diyem. Kim ki benim oldu Mesih İsa, haşa Allah odur, Rab odur derse, bunlar dine çıktı, bunlar kafir oldu bunlara göre. Bir de testis. Günümüzde bunu çok yaygın Rüşdi aleminde. Baba. Haşa Allah model Allah Baba derler Bazı Cari Müslümanlar da Allah Baba diyorlar haşa mahtemler. Bu yani imana çıkarırsan Allah Baba değil. Rabbimiz mizdur. Hristiyanlara inancı Baba yani Allah demeler. Oğul Mısırlı demeler. Kutsal ruh Cervantesler. Üçü, üç ilah yani şirk küfür oluyor. Yine melâmü, yine kefereziyene inna allâh sa'nı selâseh. Lekat kefereziyene buna da kâf oldular. Kâlu inna allâh'a salüsü selâseh. İşte Allah diyenler de buna da kâf oldular efeleceh. Peki bunların İmanı nasıl geçerli olur Hırsiyah'da olsun? Mevlam bir yürüye Bakara 137'de. Fein ameni bir misafir amönü bir fakat edeyim. Fein ameni eğer anılarsa, iman ederlerse bir misafir amönü bir sizin gibi iman ederlerse o da bir yıldız ererdi. Yani Hıristiyanlar Hıristiyanlar Peygamber'i okabilecekler. Yani onların şu an yok peygamberler muhtemelen. Peygambersiz, kitapsızlar böyle. incir kayboldu gerçek İnci. Kitapları yok, peygamberi yok. İsa'lı o diyorlar, haşa'lı o diyorlar, düşünüz diyorlar böyle. Şimdi gelelim inşallah İsa'nın İsa'nın tekrar dünya dönmesine kıyamet yakın tabii. Yakın mı? Allah'ın yakın mı teröre Yani dünyadaki bu karmaşala bakınca, teröre bakınca böyle, bu zulme, kan akması bakınca, bunlar kıyameti bir alameti bulunan bu Yani dünyada huzur kalmayacak böyle Hadise geliyor, her cümerc, kargaşa, kavus olacak. Öldüren hiç öldürü bilmeyecek. Terör. Taşların kullanılıyor. Bir şunu vur. Niye öldürülü bilmiyor böyle. Öyle niye öldürülü bilmeyecek böyle. Yani yeryüzü, bilhassa İslam'a karşı muazzam ittifak var Hristiyah arasında. Önce bir hadisle başlayalım inşallah. Had-ı Müslim'de Ebu Tavrı Tirmesli nesl i̇bn Macer. Yani bu kadar sahih bir had-ı şerif. te güne تَكُنَهَا ayatin. On tane alamet belirmeden, kâhmet kopmaz gibi peygamber diyor. On alamet vardır, büyük alamet deniyor bunlara. Bunlar belirmeden, ortaya çıkmadan, kâhmet kopmaz. اَدُّهَانُ bir duhan. Bunları kısa geçelim. Duhan, duman anlamına geliyor sis anlamına gelebiliyor. Yani, allah Alem bir sis olacak. 40 gün kalacak. Yani, kalacak. Kimse, kimse görmeyecek. Bak, durmayacağım bundan böyle. Ve dabe, dabe çıkacak. Tülüşten bin bir ağır. Güneş battan doğacak. Güneş battan doğacak. Güneş battan doğacak. Üç gün güneş doğmayacak. Üç gün. Karanlık olacak. Peki ne olacak güneş dolmazsa? Güneş tuttuğu zamanlar, yani güneşte tam tutum olduğu zamanlar ki bu bir dakikayı bulmaz bile. genelde 45 saniye fazla geçmez bu. Böyleyken yeryüzünde bazen bir gerilim oluyor. Be, yeryüzünde bir gerilim oluyor. Yeryüzünde Üç güneş olmayacak. Hayat değişti. Kahramak olacak. Üç gün sonra battan doğacak. Ama mat olacak. Sonra tekrar doğan doğacak ama ondan sonra artık iman kabul edilmeyecek muhtemelen. Tevbe kapısı kapanacak o zaman böyle. Biri de hepsini saymayayım. Ülüsü diye inmesi. İnecek İsa Aleyhisselam böyle. Yani Vadişehir'e bakınız Müslim, Ebu'da, tüm Nesai'de, İdmi var. Yüla Aleyhisselam Hazretleri, İsa Aleyhisselam dünyaya inecek. İnecek. Şimdi yine günümüzde bazıları İsa Aleyhisselam inecek, inecek mi, inmeyecek mi? İşte Kur'an'da var mı, yok mu? Hem der? yani Kur'an'ı biz mıyız ki. Bu bir, Kuran bir işgiat meselesi böyle. İşgiat meselesi kuran Sonra Kuran Allah kelamı, Allah'ın kitabı Celleşal'e Bir insan Allah'a yakın değilse, ne anlar Kur'an'dan? Arapça bilebilir. Ebu Jigir Arapça biliyordu. Ebuliyet oraşebiliyordum biliyordu zamanlar. Hem birden çok daha fesih biliyorlar böyle şey böyle. Araça başka böyle. İmam başka böyle böylece. Şey. Kuangaka ayet okumalar bazen bil ibaredir. Bir ibare açıkça mesela ekü musalla namaz kılın bir ibare. Bazı bil işaret Bir iktiza, cinaye, muhke, çok çeşitler vardır ayet-i böyle. Yani kuân-ı ehli aslında evlullah'tır böyle. Onlara bu açılır. İşte meylâb Kur'an-ı Kerim'inde, Taha 55'te, rahim minha halak naküm, minha ondan. Buradaki zamir toprağa gidiyor. Daha bu konu yukarı geçiyor. Sizi meydana veriyor, Topraktan yarattık. Her insan topraktan yaratıldı, her insan. Nasıl toplu yaratılıyor insan? Yani kısaca bu konuya girelim Toprak maddeleri gökten gelen su ile ıslanıyorlar, şomalı geliyorlar. Su olmasa toprak demiş şey olmaz. Su ile bunlarda kim olsa birleşme oluyor torban maddelerinde erime oluyor böyle. Yani çözümlenme deniyor buna böyle. Gökten gelen yağmurda da gökten gazlar geliyor. ozon kosu geliyor böyle. Biraz da şimri da geliyorlar. Bu ne oluyor şimdi? Önce bitkilerin maması oluyor bu şimdi. Çamur. Gördünüz çamur. Yani yüzüne bulaştın aman pislik muhtar Ayağımıza dokunsa çamur kat tişleri bu şekilde. Ama biz aslında bir zamanlar çamurduk bizler hepimiz Dünyada başkaları vardı bu dünyada o zamanlar. Onlardı dünyada gezen tozanlar böyle. Biz çamurduk yer altında. Sonra ne oldu işte çamurken Belki kökleri emdi bizi. Onlara mama oldu bitkilere, mama olduk. Emildik. Emildik. Tabi lahana oldu, ıspanak oldu, elma oldu, mısır oldu, buğday oldu, portakal, muz oldu. Yenilik işildik. Hepimiz be. Bir zamanlar bir devrimdi herhalde. Pazarda, çarşıda, markette Vitinerde satılıyor. Elma derden portakal da yer veriyor. Sonra ne oldu bunlar? Bunların özü. Devamında her şeyin özün özü var. Bunların özü ince başta mideden kana çekildi. Çamur bitki olduk, meyve olduk, hubat olduk. Sonra kana çekildi. Kandım şekliyle kan olduk mu demeler? Kanlar hücre olduk, hücre. Sonra üreme hücre olduk, erkekte, dişi de, dişi erkekli, altı döllatanla döllendik, olduk embriyon. Bak muhteşem böyle. Embriyon alakalar falan Bu embriyon tek hücre birleşti, ortam iki oldu, dört sekiz erken böylece. Ana karna besledi, insan şekline dönüştük. Bakınız, topraktan bitkiden, çamurdan bitkiden kanucu deyken ana kanında, döl yatan da insan şekline dönüştük. Organlarımız dünyanın yaşam koşulluna uyum sağlaman noktasına gelince, dünya geldik Dünyaya geldik geleceği. İşte böyle Minha halatnakum, sizi tapadan yarattık beraberiyor. Amin nabiye. Beri olduklar. Ve füyanü idüküm, tekrar topla döndüreceğiz. İnsanın tapa koyuyor insan geldi. Evet, tapa koyuyorsan beraber. İnsan öldü mü? Önce bir başka bir katılaşma, katılaşma. Önce alt cene başta katılaşma. Önce alt cene onun bağlanır böyle, düşmezlerken böyle. Sonra üç çenelerken böyle, bütün beden bir katılaşma, morama Sonra 48 saatlik karar kalmadan katılaşma gevşer ama ağ kalbinde çürüm olayı yavaş yavaş başlar, çürürler böyle. O varlık muhteşemleri böyle. Nice genç hanımlar, genç kızlar, o genç delikanlılar böyle yani. Tabi yaşlı da, bebek de olsun böylece. Yani dünyaya sığmayanlar, imparatorlar, krallar böyle. Yolda yürümeyenler, Gülsüm öldü böyle. Köşke saraya sığmayanlar diye yani. bak. Mezarda çürüme başı böyle. Sonuçta mezarda insan çürüme başlıyor böyle, böyle. Bu çürümede. Allah karnındaki gibi Allah'ın gözetiminde oluyor böyle O da muhtemelenler. Peki var mı çürümeyen? Var. Kim çürümüyor? Kimin bütün hücre Allah'a zik ediyorsa, uyanmışsa bütün etakları, onlar çürümüyor muhtemelenler. Bunu gözüne gören var mı? Var. Var muhtemelen. Belahallar ise yolda çalışanlar, karayoluna çalışanlar bunu bilirler muhtemelen. Yani çok yerde, hatta oradan makinaya çalışılmaz muhtemelen. Evlullah vardır, orada bir şehit vardır, Allah ona bir şehit vardır, hiç biri vardır. Mesela Yunus Yelma Hazretleri muhtemelen, 700 sene sonra mezara kazıldı, Demirlioğlu yolu oradan, Ankara Eski'de Demir yolu, kazamadılar. En sonunda ağaçlar mezarını bir eli yüzüne koymuş, hafif gülünç Kefenin hiç, hiç çürümememiş, Nusra Muhtemelen. Ya yani bu göze görülebilir olay bunlar bu şekilde. İşte Mevlam buyuruyor, sizi topladan yarattık, yine topa dönüştüreceğiz. Tabi bunlar az olduğu için bu çürümeyenler, genellemede insanların tabi 1999'da çürüyor tabi böyle ve daha fazla oranda çürüyor insan çürüyorlar. Sonuçta ne oluyor? İnsan şürüyünce yine insan toprağa dönüşüyor. Toprağa dönüşüyor. Yani. Açın bakalım eski mezarı. Eski açıp bakalım kemiği bile kalmıyor. Yani. Kemiği bile kalmıyor. Yalnız insanın kuruç sokumunun son bile kemiği. Yani o şürür böyle. Onun da yine en sonunda hücre kalır onda böyle. Yani genler kalır Yelence kalır, orada en tek yarattı şey koçun böyle. Şimdi bu ateki kelimeye göre, böyle biliyor, topadan yarattık, topesi döndüreceğiz. Bir saate on dönecek diye gelmesi gerekiyor. Tekrardan dirilmesi için. Yani, böyle. yani bu ateki kelimeye göre, bunda ne var? Bir işaret, bir saate gerekiyor. Yine Mevlam bize buyuruyor Zuluf 61'de Ve inne le'imlis-saati Ve inne hu inne kesinlik mutlak muhakkak ki hu zami o demektir. Ve inne muhakkak ki o. Kim? Burada parantezde buyuruyor kaldığı bir ezaevde İsa, İsa aleyhisselam. Le'imlis-saati çarptın min eşratiha yani bir alameti olacak. Yani tefsirler böyle böyle. Hepsi böyle, celahlerinde, hazende, tefsir-kebirde, hepsi buna böyle. Aynı bir uçuşa Ve İsa Aleyhisselam, onun dünyaya gelişi, kıyametin yaklaştığı alameti olacak. Bu dünyaya geldi mi, alet yakın anlamına gelecek. Yemez Meryem Bize buyuruyor, İmran 46 da, Ve yükelimin nâse filmehdi ve kehlâ. Ve yükelimin nâse filmehdi ve kehla. Emine salihin, büyük yükelimi o konuşacak. İsa Aleyhisselam. Bu Meryem Söylesi'nde tabi yukarıdan geliyor. Oradan geliyor. Meryem biliyor. İsa konuşacak, en az insanlarla ne zaman? Filmeydi, beşiklik çağında, beşikteyken. da beşik olsa olmasın, o çağda. Hatta Hazreti Meryem hatta Hazretleri, İsa Aleyhisselam'ı tabi gezi doğurdu. Betillah deniyor. Kürüz'ten on kredi mesafede. O zaman şöyle diyor. Kışın soğukta, Doğum sancısıyla Betül'le hama gitti. Orada kurumuş eski bir ağaca sarıldı doğum noktabaleşe. Genç kız tek başına ehyu dışı oluyor. Ay, mucize oluyor. Oluyor ama ne dedi? Ah, de ah keşke öyle şeydim de unutulsuz şeydim de böyle böyle. Doğum yapınca. şimdi hiç insanlara Aldı kucana tabi, kurise geliyor. Gördü bu Yahudiler. Veren nedir bu? Ne bu böyle? başlar onun çağırmaya fi eşar eleyi. Fi eşar bana. Ona soru. Onlarda bir oruç vardı. Susma orucu vardı böyle. Ağzı böyle aktı. Ben de susma orucuna niyet ettim. Konuşamayacağım. işaretle konuşamıyor. Fi eshar <gülüyor> iley çünkü şartı böyle. Ona Nasıl sonra. Nasıl bir konuşucu olma bu şeylerle böyle? Hemen başlaya kaini Abdullah müsaade etmem ben Allah'ın kuluyum. Allah kitap falan verdiği başladı. Yani esra mazeti re besip diyen donca konuştu. Bu nedir mucize? Ve kehlen bir de kehil. Deniz buna e dediği kübület O halde konuşacak. Kübület nedir o da? 30-40 yaş arasında bu denilir bile. Kübület halde bu. 30-40 yaş arasında böyle Peki bu mucize mi bu? Bu mucize de bizim işlem böyle. Yani bizlere işin bir insan 30 yaşında, 35 yaşında, 40 yaşında konuşuyor mu? Tamam, mı? konuşur Tabii Sağat konuşur. Ama İhdisar Zahmi işte bu mucize olacak bu. Konuşması. 30 yaşında peygamber oldu. 30 yaşında göğe kaldırıldı. 47 sene kaldı. 7 senesi vardı. O konuşması gerekiyor. Nasıl konuşacak? Dünyaya gelecek ki konuşacak muhtemelen. Yine burada bir işaret var. Dünyada 7 sene kalacak. 30, 30 yaşında kübret dönemi başlıyor. 40'a kadar böyle. 3 sene dünyada geçirdi. 7 yılı kaldı. Gelecek. Küle döneminde 33-35 yaşamında 40'e kadar konuşacak. Bu ne olacak? Mucize olacak bu şekilde. 40'e kadar. Demek ki 7 yıl yöne kalacak. Yusuf Aleyhisselam'ın bahsine bakalım inşallah had-ı şerifine bakalım şimdi. Müslüm-Tirmesli İbn-i Macirada. Uzun had-ı şerif bence burada Deccallardan bahsediliyor. Deccallar. Büyük deccal bunun İslam hakkından gelecek. Ondan önce otuz küsür deccal çıkıyor. Otuz küsür çıkıyor. Bunların genelde hemen hepsi de kökülen yağlı olacak bunlara. Mesela Karlın Bas komünizm bir deccalliyeti din işmanlıyız. Komünizm ve deccalliyeti. Alman, ama Yahudi. Deniz, Turchiye, 30 tane komünist üyesi, hepsi Yahudi. Tek arada Salim vardı, Yahudi olmayan. Onun da eşi Yahudi damak tembel. Bak, Salim Gürcü, Salim tek o vardı, Yahudi olmayan komünizm komün tek o vardı, Yahudi olmayan. Onun da eşi, karısı Yahudi damak tembel yani deccalların kökeni Yahudi. Yani şu işte şudur budur, Almandır mesela. Araptır şu bu bir. Ama ki gene mutlaka Fakat kökende Yahudi çıkamıyorlar böyle böyle. böyle. Ne de bunların görevi din düşmanlığı. Din düşmanlığı, Kur'an düşmanlığı böyle. İslam'a karşı. En son büyük deccal o da siyonizm muhterem diyoruz bu şekilde. Hadis ı Şerifet'te bahsediliyor. Had devam ediyor. İzbâ sallâhül Mesih adnı Meryem. Beccalıya devam ederken Allah-u Cilal Cilal 'in Meryem oğlu İsa'yı dünyaya gönderecek. Meryem oğlu İsa. Baba adı yok. Anne adı Genelde anne adı verilir, Yani oğlu filan. Buradan Meryem buyuruyor, Peygamber buyuruyor, Meryem oğlu İsa gelecek. Feyenzül'ü inecek. de menerahitleri beyda. Beyaz minare, ak minare inecek. Ak minare, beyaz minare Dimaşık. Dimaşık doğusundaki ak minare inecek. Şam'ın Merkez'den Dımaş denir muhtemelen. Şam aslında bir bölge adıdır. Trakya, Anadolu gibi böyle. Yani Şam denince yani suyun başlarında değil. Şam, o bölgenin adı Şam denir böyle. Anadolu deniyor, Trakya deniyor ve Şam'ın aslı mek ismi Dımaşk'tır. Orada yazıyor böyle yazıyor böyle şekilde. Demek ki Dımaşk'a yani Şam'a inecek. Şam'ın doğusundaki minare alt minare yer olacak Peki nerede bu minare mütemmler? Nerede bu minare? Emevi halifelerinden Velid bin Abdülmelik. Velid çok kalkım yaptı o İslam aleminde. Miladi 705 yılında bu karar veriyor. Ben diye Dumaşka, yani Şam'a bir cami yaptırayım. Böyle cami olmalı ki dünyanın dünyanın eşli olmayan bir cami olsun, büyük cami olsun. İkincisi, ne kadar o dönemde kilise varsa, ondan daha görkemli. Yani hem büyük hem de gösterişli olsun işte böyle. O zaman hazinine para bol muhtemelen mi? Para bol galiba. Yani. İslam süper güç dünyada. Hazinine para bol, karar veriyor. Nereye yapılacak? Emevi cami, Emevi. Onun için Emevi deniyor, o den yapıldığı için. Orayı yapmak karar verdi, Emevi camisini. Neydi orası? Fadi Salih Aleyhisselam'ın kavmi battı biliyorsunuz. Onun kavmi Medine ile Tebuk arasındaydı böyle. Hala duruyor, yazıyor böyle. Üzerinde Meda'yeli Salih yazıyor böyle. Meda'yeli Salih. Yani Salih şehirleri yazıyor böyle. Harabeler böyle. Hala duruyor böyle. Orada Medine ile Tebuk arasında. Salih Aleyhisselam'ın kavmi batınca o yanına müminler aldı. Şam'a geldi. Eymevi camisinin bulunduğu yer o zamanlar zeytinlikmiş belli onlara. Tam Eymevi cami mihrabının bulunduğu bir yer, ondan makamı oraya yerleşmiş tabii. Bir yerleşmiş. Yani demek ki orası bir peygamberin makamı orası yaşamıştı peygamber belli. Ondan sonra Romağlar tabii yaptırır. Tapınak yaptırır Romağlar. Putperest döneminde. Sonra Konstantin sonra kristal Romalılar, olur. Şimdi işçamlar, muhtaramlar bir belde, bir şehir, eğer sulhan anlaşma ile alınırsa oramana dokunulmaz. Herkesin malım, balı canı candır, dokunulmaz. Şey. Eğer ki savaşla girilirse o zaman ganimet oluyor. Şimdi Şama iki koldan girildi Hazım Er zamanında doğudan Halbuki geldi girdi o savaş girdi orada komutan teslim oldu Battan Batdan hepsi buyle birinciye beşlerden o sülh girdi bence girdi şimdi tam o o günkü o kilise büyük kilise vardı yarısı doğuda kalıyordu. Yarısında batta kalıyor muhtemelen. <gülüyor> Tabii doğuda kalana Sülhan savaşla girildi. Ganimat oldu böylece. Oraya önce bir cami yapıldı böyle böylece. İşte, Öbrede dokunulmadı yarısına böyle. Sonra da veli halife olunca Hristiyan anlaştı. Fazla bir değerini verdi. Tamamını aldı. Oraya cami inşaatına başlandı. İşçi adamı anlatıyor, eleme el, el, ama. Bakın yok. Elemenle. Ne kadar işçi çalıştı? Bin. Bin tane işçi. Usta, işçi. Bin kişi çalıştılar böyle. Taşta 50 giriyor, oluyor Çekişlerle, keskilerle. Taştanın, taltınmasına geldi. Elin güzel mermerler taş her getirildi. Yapıldı. En büyük mesleği. Şekil, bir şeklinde ama, kare diye. Ne eni? 137 metre. 137 metre böyle. Yani böyle bak, 137 metre böyle. Yani bir baktın görün böyle. 137 metre böyle. 137 metre derinliği. Eni 137 metre. Dörtte miraf var. Evet miraf var. Şimdi bu cam camisinde böyle oturduk böyle. Solda köşede bir minara var. Sağda minara var. Akkadar, var böyle. Minare, kara 3 direkli minareler böyle. Minareler kara şeklindeki minareler böyle. Beş şerefeli. Beş şerefli kaba. Bu soldaki olan yani güne doğuya düşüyor minare. Kara şeklinde beş şerefesi var. Ona adı ak minare böyle. Ak minare böyle. Yazılır adı böylece. Ben 3'ün şeyine kadar çıktım. Daha çık yukarı çıkamadım ben. Kara şeklinde. Yola değil minarede. Çok geniş minare. Birinin şerefesinden küçük bir araba döner böyle. O, o da geniş birinin şerefesi böyle. İkinci şeref biraz dar. Üçüncü şeref daha dar. Üçüncü şerefede da çıktım. Ben pek yukarı bakamıyorum. Başım döndü. Dörde beş çıkamadım bu şekilde. İşte orası adı Ak Minare. Araba, bu da adı Ak Minare. Risale Aleyhisselam o inecek bu. Beğne, Beğru'nun üzerinde iki elbise olacak. İki kat. Yani altı üste böyle. Demek tek bir giyisi olmayacak üzerinde olacak. Ve boyalı olacak bunlar. Boyalı. Ee, safran boyalı olacak. Üzerinde iki kat. Bir alt bir üstte olmak üzere. ilk kat elbiseyle demek öyle bir çıkmış herhalde. Onlarla bu şekilde inecek, oraya görecek. ''Val den kefehi ala ecdiatı iki İki avucunda iki meleğin kanatına koyarak inecek böyle. İki meleğin kanatına görecek böyle. Yani kendi hafif kendisi de böyle. Rus'a bir kuvvetli olduğu için, kendi çok hafif, fakat yine bir insan olduğu için, iki illi iki meleğin kanadına koyacak. O şekilde, oraya inecek. İzâ ta'ata ressevü katere. Başına erdiği zaman saçlarından damla damlayacak böyle. Su ya da ter. Başka zamanlar. Ve izâ refahı tehadere mühni cumanun tellü'l'i. Başına kaldırıca da yine baştan bu defa inci tanesi gibi nuani damla gelecek. İnci tanesi gibi İnciye aynen benzer parlak nurayni damlara gelecek. Yevillil kafirin rüya nefesi illamate. Hangi bir kafir onun nefesini duyarsa der ölecek orada, anamca nefesini ölecek. Feattü lehü hatta yüzeke bir bâhü lüddün feattü lehü. Elle bir harbe olacak. Yani büyük bir, bir bıçak olacak elinde yeni zamanlar. Bunda arayacak Deccal'ı arayacak. Deccal arayacak böyle. Hatta Yüdürkev'ü ona ulaşacak. Diva Lüddin Kursya'ya kırım bir yer var. Adı Bab-ülüd deniyor böyle. Kursya'ya ye bir yer. Bunun dışında. Adı Bab-ülüd. Orada Deccal bulacak. Feaktülüh'ü onu öldürecek. Yani Siyonizm'in belki de şey olacak böylece zaten dünyanın fitnesi Siyonizm muhtemelenler böyle. Siyonizm muhtemelen fitnesi. Nerede bir olay varsa taş altına mutlaka bir Yahudi vardır muhtemelen. Onun bir parmağı vardır bu şekilde böylece. Feiydi Beytir Magdisi oradan Kulüs'e gelecek. Beytir Magdisi'e İşte Aksa'ya gelecek. sabah karşıya. Ve nasu küsreti subh. gelince insanlar insanlarda meşhur sauda namaz kılıyorlar sabah namazını. Ve ki kimlerse, kimlerse o cemaat onlar. Kimlerse o cemaat onlar. Tam o zaman da denk böyle. Kulese gelecek, Şamla gelecek. İnsanlar meşhur sauda sabahını kılıyorlar. Ve imamı, yöme bihim, fekte el imame bir imam olmuş, öne geçmiş, cemaat namaz kılıyorlar. <gülüyor> Şayet nakil imamı insan bir şeye yönelir, imam sezecek, geri geri çekilecek Irak'tan. Zavi Peygamber geliyor. Ona saygı olarak onu geçmesi için imam geri geri çekilecek. Fikatim <gülüyor> İsa. İsa'nın işaret çıkana geç öncek bari İsa. Yes, geç, geçeyim işaret çıkınca. İmam geçirecek ve Yusalli Halfev'ü Allah-u Şiyatı Muhammed Aleyhisselam Yusalli Aleyhisselam İmama uyuyacak ve Eygamberimizin Şiyatı üzerinde namaz kılacak böylece. Ondaki namaz farklı namazları. Mesela Dört Meşret'te bile bazı farklı olduğu gibi on tabii namaz farklıydı. Fakat o dünyaya Eygamberler gelmeyecek ama Eygamberimizin motoraya gelecek dünyaya. Bunun işi ne yapacak? İmam olmayacak, imamı uyuyacak ve İslam şeritleriyle namazını kılacak orada. Sümme, yalpdülü, hanazine filan ilahe gidiyor bu şekilde. Sonra hınzırlar, domuzu yasaklayacak. Haçları kıracak. Haçları kıracak. Dünyada evlenecek. Evlenmedi o. İki peygamber evlenmedi. İki peygamber Yahya Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam, İkisi tez çocukları, ikisi belirler, böyle bunlar, akrabaların, İsa Aleyhisselam'ın da bir, yaşlılar bunlar böyle. Yaşlı bunlar böyle. Yahya Aleyhisselam da evlenmedi. O öldürüldü muhteremler, öldürüldü. Hatta onun başı, Emiyv camisinin türbesi, trübesi, aşağıma. Bedeni, bedenler dağıldı, oraya hatta beden attılar. O Kudüs'teki kimse, emir, amir, o bir kızı elenmek istiyor, bir kızla. Ama nikaha düşmeyen kız, yani din nikaha düşmeyen bir kız, yani evi kızıymış böyle. Annesi evliymiş onun. Hanımının başkalarında kızı varmış bence. Yedişince, kız çok güzelmiş, çok güzelmiş kız gelince. Bu sefer ne yapıyor bu kural? Hanımını boşayıp onu almak istiyor. E, kadın da buna kız vermek istiyor. Nasıl olsa kendi yaşlanmış. Kendisi beğenmezler zaten. Yalnız ne gerekiyor? Fetva gerekiyor şimdi. Dükkanı aktığı için fetva gerekiyor. Çağırıyor bu kural İlahi Ben bu eleneceğim. Hayır. Bu sana haram diyor. Eğlenemezsin ben. Hadi düşün. Onu almak istiyor, bek istiyor, annesi vermek istiyor. Bir gece, kral alkolükmüş, çok çarabışlermiş. Bir gece annesi kızını çok süslüyor böyle. İnce, şeffaf, kısa iprek de giydiriyor, giydiriyor. Zatenkini güzelmiş. Bu, krala hizmet ediyor ya. İçki işlerken, bezesine, şu derece böylece, Abi artık bütün kızlığını, kadınlığını böyle ortaya koyuyor. Kral alkolü alınca ona başlıyor sakıntılar. Bu da bana dokunma, nikahsı olmaz, bana dokunma nikahsı olmaz. Derken, şöyle diyor şu bu kız buna şimdi, bakıyor tam sarhoş olmuş. Sen diyor, madem Yahya diyor, tabi Aleyhisselam demiyor, madem Yahya bizi engel oluyor evlenmemize, Yahya diye buraya çağır, onun başını kestir diyor. Başındaki onu öldür diyor. Ondan sonra ben, mesela, ben de testem hocam mesela. sana derim bari. "Graham, emmeliye kesriye Ya iyi hadi ben bunu elineceğim. Diğerine atı bakalım. Hayırsan bu aram olmaz ki Yatırın bakalım bunu. Yatırıyorlar. Oyunun muhteremler. Kocam bir kesin bu Bir celattan biri boynu bu sakalından böyle, sakalından boyunca dahi yok şekilde. Yine soruyu Kral, ''Bu kızı bir alabilir miyim?'' ''Hayır, alamazsa haram sana.'' Böyle. Diyor. ''Kesin başını böyle.'' diyor. Başına ''Kesin, kesin, kese.'' Tam koparalılara başladı böyle. Koparalılar, başkestiğiyle altlara başını bir yere. Kesik baş üstü tarafa bağırdı. ''O kız sana haram, haram okusa haram.'' diye üstüne bağırdı böyle, kesik baş böyle. Şey. böyle korktular, işten geçti. İşte onun bedeni, parçası, altları bedeni, başkaları, başlığı da cami içerisinde türbe var işte muhteremler. Kıbrı'ya yakın bir yerde böyle, içerisinde. Peki, İsa Aleyhisselam ne olacak sonda muhteremler? Evlenecek, yani rivayet, televizyonlar bunlar böyle. Bir yolu bir kızı olacak böyle. Yağrı sanatlar edinemişler bu geçerli konudan. Bu evlenecek, bir yolu kızı olacak ve tefsir ı şöyle tıvr Hazende İnne İsa yutfeni fi huzuret-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ümran Resulana hücresine defn olacak, gömülecek. Hücre-i Saadet. Hücre-i Saadet. Peygamberimizin kabrinin bulunduğu yer, benim odası eviydi. Tek o da. ait edebileceği. Adı Hücre-i Saadet. Yani mutlu bir oda, ev. Tabi tabii gelelim. Peygamber'in oraya gömüldü Aleyhisselam Oray Sonra, Hazretleri. Oraya gömüldü. Sonra Hazreti Gülü Sıddık Hazretleri yapar edince o da oraya gömüldü. Peygamber'in mübarek kabri muhteremler hemen duvarın dibindeydi böyle, odasında böyle. Adem Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'nin dışarıdan kapısı vardı, bir de meşten kapısı vardı. Dış kapıdan girince, hemen karşıdaki duvarın dibinde, kenarında Peygamberimizin divanı vardı böyle. Odundan, tahta bile değil böyle, kurumu ağaçı odundan yapılan, çığır çakalar bir divanı vardı böyle. Üzerinde yatağı vardı, yatağın kılıfı deri, böyle kumaşlı noktalarında, içine de kurma lifleri, kurma ağacının içleri bir lif olur böyle. Vardı bu şekilde, o şekildeydi böyle. Şimdi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri tabi ve bahsedince şimdi başladı sahabeler kendi aralarında. Yok ki Peygamber'e hemen soğsunlar. Şimdi iş ona düştü. Işte. Acaba Peygamber'i nerede yıkayalım? Nereye gömelim acaba Peygamber'imizi? Bir kısmı ne ki? cenab Bakı'ya gömelim. Bir kısmı ne ki? Kabe'ye gömelim. Bir kısmı işte şuraya gömelim. sonra Halife Sıddık o da oraya yokmuş geldi oraya dedi ki ben de peygamberden duydum hayatındayken şöyle buyurdu Allah'ta peygamber canı alırsa oraya gömülür. Böyle buyurmuştu. Derin de burada yıkayalım, buraya gömelim. Ey Hadi bir hadis şerif peygamberin duyunu söyleyince itiba kav edildi. Peygamberin yatağı kaldırıldı, peygamber o divanda yıkanıldı mübaremler. Böyle yıkandı peygamber. Hatta pek çok sahibi o yıkandı. O divan yıkandı böyle. Peygamber'in sonra böyle. Öyle oldu. O yıkandı. sonra aldılar oradan o divan oradan aldı böyle. Duvarın dibine bir mezar kazdı abi. Duvarın dibine kazdılar. Hatta şimdi tabii önü duvar. Peygamber'in mübarek bedeni şefleri ayak üstüne getirildi mezara getirildi. Yani başdan çekildi, aldı mezar aldı bu şekilde böyle. Şirin Şafii mezhebinde mezara bir indirirler Şafii mezhebinde. Peygamber indirildiği için Hanefî diyor ki, önde duvar vardı. Oradan yanaşsın ama orayı ver. Onun gibi böyle yapıldı böylece. Hanefî de gömden alır böyle. Mevla. Yani o yeri görmüyor hatta gece böyle, gece böyle salıyı çarşıya bağlayan geci sonra böyle. Tabi sahabeler yıkayamıyorlar. Hatta yıkayacaklar şimdi, nasıl yıkayalım? Acaba bedeni soyalım mı? bedeni çıplak, bedenin peygamberi olur mu, soğulur mu şekilde? Kara erimiyor sahabeler böyle. titriyorlar böyle, ağlıyorlar, yaşları göz böyle. Çeli gibi yaşlar gidiyor böyle, sahabeler böyle. Titriyor elleri bu şekilde. Onlara böyle bir uyku verdi, hepsi böyle. Hepsi doğalıyorlar böyle. Bir sert duydular. Resulullah elbiseyi beraber yıkayınız, onu saymayınız böyle. Hızır Aleyhisselam'ı çok tembile. Bunun üzerine gömleği altına yıkadılar böyle, gömle durdu. hasta yıkadı. O damadı, amca oğlu işte, o yıkadı. Ha da Fazıl, ha da Üslâm'a yardım ettiler bunlar. Hastal-ı Abbas'ta onda onlara verdiler, yıkadılar. Namazını da cemaate kılmadılar. Elin vası etmişti böylece. Beni yıkayıp, köfen deyince, beni kefen deyince, dışa çıkınız. Bırakın beni. Önce Rabbim'in huzuruna kalacağım biraz, o durumda. Sonra meleketlerine namazı koyacaklar. Sonra siz, kendiniz kılın Cemaat yapmayın. Tabi cemaat olsa tekrar kılmaza bu sefer. İkisi kılma canına namazını Yani mübarek Artı her şey tamamlandı. O divan üzerinde mübarek heykayen duruyor ki efendim duruyor. Çık dışarıya. Rabbimin huzurunda Peygamber kaldı o anda. Huz i İlahi'de böyle. Abi ne oldu? Onu bilemiyorum ki efendim. Bir peygambe aldı o zaman efendim. Sonra Cebrail Aleyhisselam geldi bir grup meriyette. Namazını kıldı. Mikar Aleyhisselam başta grupla geldi. Meriyette bir namaz kıldılar. Ondan erkekler. Ondan sonra kadına kıldılar. Gece sonra edildi. Edildi. <gülüyor> sahabeden biri sahabeden biri o da böyle Peygamber'de artık mezara tabi konuldu. Hastali insan o dışında mezardan atacak üzerine, atacak Sahabeden biri böyle mağustan <gülüyor> cüzde kesin düştürüyor. Kesisini. Yedirirken mezar düşürdü. Dedi ki, ya Ali, ben benim para kesem kalbi düştü. uyunup alabilir miyim? Al. İndi aşağı. Peygamberimizin bari kefeni tabi mezarda. elimi başı sıvazlığı bezeşe. En son 10.50 dokundu Peygamberimizin muhtarı. En son 10.50 dokundu bezeşi. Taklandı. Daha da top at verende demeli de. Haz el es, Haz de Fatimale gitti haber vermeye. Haz el kafeye gitti. Ya Fatima ağlıyor mu Konuşan ya Fatima. Ya el es. Resullullah definetik. Nasıl kıydınız? Ona dedi. İşte. Peygamberimizden sonra Hazreti Bekir vakı o da peygamberimizin arkasına. Hazreti Bekir'in başı yani arkasında Hazreti Bekir'in başı en göğüs hizasından böyle. Yani bir iki kadar aşağıda böyle. Hazreti Bekir böyle. Hazreti ayetince az zamanlar hasemat salonda o da Ayşe validemizin mülkiyetinde olmuş oluyor o da. Bunu ayt böylece. Hazretmenlerin hayatta tek isteği var, hayat, dünyada tek isteği var böyle. Ne bu isteği? Peygamberin yanında defin olmak. Peygamber duran ona böyle. Hazretmenin bir sağında, Hazretmenin sonunda. Rüyada bir yol görevde öbür öbür. Hep bunlar beraber onlar böyle. Hazretmenin tek isteği var. Ah, Peygamberin yanına gömülsem. Ama aşağı ailemizin mülkü. Ona soru bir gün, ya Ayşe, bu hücreye saadet senin mülkün. Ama benim bir meram var, arzum var dünyada, tek meram var. Peygamber ayrılmamak, hayatım de ve matum ölüm beraber oldu. İzni verirmişse ama ben oraya gömüleyim. Durdu, başı kaldı. Ya Amer, ben oraya kendim istiyordum. Biri koloslu peygamber, biri babası. Onun da odası, ben kendim oraya bunu istiyordum. Ama seni tercih ederim kendime, nefsime. Yani i̇zin verdim Nisan Gönül Bakanlığı'na. Ayşe Hanım'ın verdi. Hakkı aslan böyle yani. Onun hakkı. Biri korası peygamber, biri babası. Böyle. Onun odası böylece. Hazreti Femir'in e demek bir Hazreti Femir'in makamını bildiği için, Hazreti Femir'in orada e Üstülhamba e Bakanlığı'na. Sen Tehidem buyurdu. Haslı Ömer'de oraya gömüldü muhteremler. Orada şimdi bir kişi boş yer var benden. Başı var benden Başı var. Oraya kim kim gömülecek oraya? Kim gömülecek benden Öyle şubate geliyor. Hatta İrsa'nın aleyhisselam oraya gömülecek muhteremler. Dört olacak. Feyevku'un bekliği Ömer'e yeml Kıyameti başlandı. Hatta öbürü ki Ömer Fı'amet'e kalkacak kabirlerinden en diye bir yeğine iki peygara arasında, onu da ve is aleyhسلام böyle. Hazım öyle, Hazım Bekir muhacirken, yani koparken yaptık böyle, kalkacak kabirlerinden iki peygamber. Önde peygamberimiz akı İsa'tan okumaya böyle. Kalkacak bunlar da, kalkacaklar muhacir edecekler. Rabbin inşallah onların şahid nasib olsun bu Rabbim imanı tattırsın, gönlümüze muhtemelen böyle. Gönül iman tatmazsa, hayat tatsız olur muhtemelen, huduslu olur böyle. Dünya hayat tatsız olur böyle. İbadetiniz, çiçek suyu ibadetler böyle. Şimdi namaz bırakmaz ama, iman tadı tutsu olmaz mıhtemelen böyle. Gönül var ya gönül, gönül. O mevla'yı bir gönülse mevla'yı, mevla'yı bilse belki, O'dur Rabbin Alem'i O'dur Rabbim İsmail'i bu Kul oluyor kul sonunda? Kul dünyada büyüyebilir böyle. Makamı, mevkisi, oğlu mülkü, şunlar, insan çevresi, büyüyebilir böyle, saygın kişi olabilir böyle. Ama mezar kapısına kadar o Yani cenazesi çok gökyüzü cenazesi böyle. günümüzde konu arabalar, Artık trafiği durur böyle. Yollar kapmalıdır. Trafiği durur, hayat durur böyle. O çevrede. Böyle muazzam ve gökem cenazı olur. O şekilde mesaj götürülür. Ama sonuçta herkes gerdiurlar Muhtemelen böyle. Kul neyle kalıyor? Allah ile kalıyor Muhtemelen Efendi. İnsan değil, yalnız geliyor. Yalnız insan kabre giriyor Muhtemelen böyle. Ama... Kulun dünyadayken Allah ile arasında iyiyse, Allah deyince gönül ürperiyorsa böyle, o ile aşka takmışsa müdürlüğü böyle, Allah dinine çalışmışsa böyle, gönül Allah diye yanmışsa, o zaman onun için kabili cehenneden dağıtılmaktadır. İlahi Teala Fatiha.